yola çıktık 18 ve 19 Mayıs'ta e, Ankara Gölbaşı'nda çadırımızı kurduk. Yani e, şu etrafımıza, bizim dışımızdaki polis arkadaşlara bakıyorum da yani yüzlerce insan var. Abi biz ne yaptık? Yani biz ne yaptık ya? Abi suçluyuz? Vadilerimizde binlerce ağaç kesiliyor, dere yatakları dolduruluyor. ...binlerce canlı öldürülüyor... ...onlara... ...binliyorum onlara karşı gelen kimse yokken... ...biz sadece... ...biz sadece... ...demokratik ortamda hakkımızı aradık... ...bu suç mudur? Bizim geleceğimiz çalınıyor... ...çocukluğumuz çalınıyor... ...hayallerimiz çalınıyor... ...ve bu şirket sahiplendiğin çocukları... ...ve bu şirket sahipleri izin veren insanların çocukları... Dünyanın en güzel yerlerinde tatillerini yaparken bizim çocuklar vatillerine kaderlerine terk ediliyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Yani bilemiyorum konuşacak, konuşacak bir şey söyleyemiyoruz. Abi Doğu Karadeniz'i vermiyoruz ne olur? Zila. Yok sen saniye. de bu sorunu çözecek dedi. Yol açılışı da varmış. Hayır dedim. Ben devamsız yürüyorum. O benim kararlılığım. Da, telefonla konuşmuşsunuz. Açık radyoda. Merhaba arkadaşlar. Evet. Pervin Çaban Savranı. Açık gözlemenle. <gülüyor> <biz gülüyor> ara sıra bir yoldaydık tam böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani. evet, evet Birkaç günü. Ha. Çatal sonra, rağmen sonra rağmen ha, böyle çatal hazır. Şey. Evet evet. Hoş geldiniz. Anep pilav. İkram edelim. Pilav ayran, Hadi. Alırız yani. Hadi anne. Tamam. Anneler illa çocuklarını bir önce karnını doyurur ondan sonra. Buyurun efendim hoş geldiniz buyurun. Hayranımızı alın, pilavımızı, pilavımızı alın, alın. alın, buyurun. Afiyet olsun. Al hayranınızı, hayranınızı. Ver. Buyurun efendim, afiyet olsun. Al, hayran. Hayran, sus olma. Sen sevetlemenin neredesin? Sen ile gelenler arkadaşlar, pombo'yumuza. Arkadaşlar, pombo'yuza. Evet aşağıda Şendik var gerçi ama biz de pilavın başında. Erper Şeni yakaladık, daha da sol geldi sağolsun. Kaç zamandır, yani iki aydır yoldasınız? Evet, iki ayı... Evet, tam iki ay. Evet, iki ayı da geçti hatta. Birkaç geçti. gün. Geçti. Evet, nereden çıkmıştınız yola? Biz siz nereden önce konuşmuştuk? Artin Merkez'den çıktık yola. En uzun rotalardan birinde galiba Evet, yola. 1050 kilometre bir rota. 1050 yani. kilometre. Rota. Son 20 kilometremiz kaldı, ee, gidemiyoruz. Polis barikatıyla karşılaştık. Aslında bizim için daha iyi oldu bu. Öyle mi? Yani bir e, yavan bir basın açıklaması yapıp dağılmak daha kötü olacaktı. Bizim için bu direniş daha iyi oldu bence evet. e, şahsi fikrim. Dünlerin evet, şenliye dönüştüğünü de söyleyebiliriz. En azından bugün. Bugünlük. Bugünlük değil mi? Bugünlük Peki, Peki, ya, bu insanlar hafta sonu gidecekler. Evet. Yani, direniş devam edecek. Ayrıldım. Artık hani onların da tahammülü kalmadı. Ben nöbet'e geleceğim. Yani altısını ayrılacağım. Ama tekrardan yıllık izlemi kullanıp e, direniş devam ettiği sürece burada olacağım. Nerede çalışıyorsunuz? Ben İstanbul'da özel bir şirketle İstanbul'da çalışıyorum. Gayrimlik bir şirketimle nöbet derken buradaki a, direniş kampı dağılmayacak Bunu ya Aslında biz direnişi ben e, vadilerde sürdürmek tarafta Artık onlar bizi almadılar Ankara'ya, evet. almayacaklar da evet. çünkü yasal bir süreç var, biz e, hukuki bir süreç başladı. Bunun ne zaman sonuçlanacağını bilmiyoruz, üç ayda olabilir, Aynen. bir sene de olabilir, sana... e, bunu avukatımız da söyleyemiyor. Onlar bizi Ankara'ya almadılar, biz de onları vadilere, ormanlara almayacağız, direnişimizi orada sürdüreceğiz. Sizin. Solaklı'dan Murat arkadaşım var, Murat Sarı, e, İsmet Bayram var. Ee, Sağolsunlar. Ee, onlar bize orada bir yer verecekler. Biz direnişimizi orada devam edeceğiz vadide birebir olarak. Panellerin ortasındayız bu arada, yani bitmek üzere soru cevap. Biz de İstanbul'a dönmeden önce Saner Şen'i bu sefer telefonda değil canlı canlı yakıldık. Şimdi az ki e, konuşmalardan bir tanesinde hukuki onun en sonunda hukukun da en nihayetinde bizim müdahalemize ihtiyacı olduğu sonucu çıktı. Hı hı. Yani çünkü hukuku, hukuku da belirleyen bir takım siyasal görüşler ve siyasal konjonktürler var. Hı hı.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 eşitlik sunmuyor. Hukuk artık taraflı. Ve bizim dertlerimize çare olmuyor. Çok iyi farkındayız, bilincindeyiz. Ve yani bunun bilincinde olanlar başka çözümler bulacaktır. Tabii benim sözü de. Teşekkür i̇şte 2004'te biz bir karar aldık dernek olarak. Göçelim, şey, Ankara'ya yürüyelim dedik. O zaman 25 develen yola çıktık.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 Yani ama konularımız. evet yani diyeceğim şimdi mesela her ilden çıkması ama beklediğim gibi bir şey olmadı. O konuda da çok üzgünüm. Beklediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanından insanlar yola çıktılar aslında. Ama az çıkıldı. Fiyat. Çok az yüründü. Bu olmamalı. Yani ben her zaman herkese şunu dedim, katılamıyorsan paran varsa parayla boş duranın birini gencinin aylığını ver yürüt dedim ya.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 Yani her zamanki gibi bana ne, neme lazım, vurdum duymaz kaldılar. O beni çok üzüldü. Yine epey duyuldu ama. Yani biz İstanbul'dan takip ediyoruz, yakınınızda değiliz ama evet. epey bir görün gö gö oldu yani. Böyle olmayacaktır bak. Yani. Yani. Bazı daha şeyleri edecektim. Biz niye bu tarihi seçtik? Seçim öncesi. E, herhalde biz niye bu takvimi bel belirledik?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 kendini böyle rahatlatmanın yollarını çok çabuk buluyorlar. Bu olmamalıydı. Neden gelmediler peki? Neden? Ya şimdi zannediyorum ki bir şeyi değiştiremeyeceğiz gibi mi düşünüyorlar? Onları o kendilerine sormalı. Yani, yani yine de hani hep, zaten öyle sonuçlar çıktı ya, hukuk bile. Evet. sonra yanımızda değil. Yani. Olmaz da moral bozukluğu. Olmaz ya yani. en kötü morali bozuk olan bizleriz. Biz bile bunu bırakmak istemiyoruz. Niye? Kendimizi borçlu hissediyoruz. Bize bugün ne kadar yaşam bahşeden bu doğa, deresiyle, ırmanıyla, dağıyla, ormanıyla, kuşuyla, çiçeğiyle, böceğiyle, yani ruhuyla birlikte bu Anadolu ya biz hala kendimizi borçlu hissediyoruz. Yaşayan her insan borçludur. Bak kendini akıllı zannediyorsa, insan ne oluyorum ben, Adem olayım diyebiliyorsa borçludur bu yaşam alanlarına. Çünkü niye?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 Buraya kadar gelmişiz de, aa işte biz geldik. Bu demek değil bence. Eğer ki gerçekten gönülden destek vereceklerse, bölgelerde ne sorunlarla karşı karşıyayız? Bölgelerimizde ne, neler yaşıyoruz? Ormancı geldiği zaman, jandarma geldiği zaman ya da derimizin, yaşam alanımızın üzerindeki yapılan barajlarla karşılaştığımız sorunlara çözüm için oralara gelsinler. Ama buraya gelmişiz, işte alın böyle hani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 Hani biriniz anons etmiyorsunuz mu? Müziği duymadık desem. This is a public service announcement. with guitar!